İhlas, sadakat, tevekkül ve teslimiyet ile sembolleşen Hazreti İsmail Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de adı zikredilen peygamberlerdendir. Kendisine Allah'ın kurbanı anlamında Zebihullah da denir. İsmail Aleyhisselam Yemen'den gelen Cürhumi kabilesine peygamber olmuştur. İsminin manası Allah'a itaat edendir. İbranice karşılığı İsmiyel'dir. Araplar İsmail demişlerdir. Hazreti İsmail, cürhümilerin çocuklarıyla büyümüş, ok atmayı da onlardan öğrenmişti. Yiğitlik çağına geldiği zaman çok iyi ok atar ve attığını vururdu. Eslem kabilesinden bir cemaat yarış için ok atışırken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanlarına varıp onlara, Ey İsmail oğulları, ok atınız. Sizin atanız da mahir bir ok atıcısıydı, buyurmuştur. İsmail Aleyhisselam, babasının vefatından sonra Kabe ve hac ile ilgili hizmetleri yürütmeye devam etti. İlk olarak Kabe'ye örtü örtü. Yüce Allah ona peygamberlik verdi. Onu Mekke ve çevresinde oturan Gürhüm ve Amelika halkı ile Yemen kabilelerine, Merib ve Hadramevit taraflarına peygamber olarak gönderdi. Hazreti İsmail onları 50 yıl İslam'a davet etti. Bazıları iman etti, bazıları ise küfründe inat etti. Fakat iman edenler pek azdı. İsmail Aleyhisselam sabır ve sebat ile vazifesine devam etti. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Habibim, İsmail'i İdris'i ve Zilkuf'i de hatırla. Hepsi de sabredenlerdendi el Enbiya 85 Hazreti İsmail, vadine sadık, namaz ve zekatı emreden ve Rabbi katında rızaya eren bir peygamberdi. Onun bu vasıfları diğer bir ayeti i kerimede de şöyle beyan buyrulur. Habibim, kitapta İsmail de zikret. Çünkü o sözüne sadıktı. Rasul ve Nebi'ydi. Ehline ve ümmetine namazı ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da rızaya mazhar olmuş bir kimseydi. Meryem 54-55 İsmail Aleyhisselam'ın mucizeleri 1. Dikenli araziyi yeşillik haline getirmesi 2. Kısır koyunların onun doğası bereketiyle süt vermesi 3. Koyunlarının yünlerinin ipek gibi olması 4 dua etmesiyle yanındaki kumların un haline gelmesi. Beş, zemzemin onun vesilesiyle çıkması ve kıyamete kadar devam edecek olması. Farik vasfı, sabır, hilm ve teslimiyettir. Aleyhisselam.